Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cevecioğlu hocamız bizlere Tasavvufi ıslahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlardı Ölüm kavramından devam ediyorduk muhterem hocam Şöyle bir şey geçiyor, ölümle alakalı bir anekdot geçiyor Ölüm halindeyken diyor i̇bn Ata Cüneydi Bağdadi'nin yanına geldi ve selam verdi Cüneyd-i Bağdadi selama mukabele de gecikti. Yani aleyküm selam demekte de gecikti. Fakat biraz sonra mukabelede bulundu ve dedi ki beni mazur görün dedi. Birdimle meşguldüm dedi ve hayata gözlerini kapadı. Yani selama gecikmesiyle alakalı, selamı almakta gecikmesiyle alakalı böyle bir anekdot ve son nefesini o şekilde verdi diyor. E, dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracimi bismillahirrahmanirrahim.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 Abdülkadir Geylani'den daha üstte. Evet. Abdülkadir Geylani kendisinden sonra gelen ehlullah'ın zirvesi. Kendinden önceki zirvelerden bir tanesi Cüneyd-i Bağdadi. Onun sıddık Taif'e sufilerin reisi, reis efendisi. En büyük özelliği biliyorsunuz, seri sekati de dayısının kendisine verdiği bir öğüt var. Evladım önce ilim diyor ilim ilim. Ondan sonra tasavvuf Ondan sonra tasavvuf Ondan sonra tasavvuf Evet Önce ilim ondan sonra tasavvuf Sonra tasavvuf Bakıyorsunuz Üniversite mezunu genç Sayın Özlem ben dedi Dört tuhaf yaptım dedi Aa, Tebrik ederim Havada sıcak iyi yaptın dedim Evet ...şimdi dört defa mı namaz dedi... ...bir defa mı namaz dedi. Ee, sen dedim... ...tavafları nasıl yaptın bir anlat bakayım dedim. Hocam bir döndüm dedi. Bir kere dönmüş. Ona bir tavaf diyor. İkinci bir defa dönmüş... ...ona da bir tavaf diyor. Hmm, yani yani, dört üçüncü... ...her şavfta tavaf diyor. Hmm. Evet. Evladım sen de ...bir tavaf bitmemiş. Bir Üç defa daha dön Ondan o zaman sonra. bir tavaf olur. Dört shout yapmışsın. Evet. Sen bir shout eksik. Evet. Üç shout. Üç shout eksik. Evet. ...durdu düşündü. Yani ben şu an dört tauf yapmamış mı oldum dedi. Evet. Sen dört tauf yapmadın. Bir taufun yedi bölü dördünü yaptın. Yedi bölü üçü kaldı evladım. Evet. Hadi bakalım. Dönüşmek üzere seni. Tavaf kuantum çukuruna atıyorum çünkü Kabe kara deliktir. Evet. Tavaf o kara deliğe girmek üzere dönüştür. Kara deliğe uzayda gezegenler girip kaybolan önce eter döner döner döner. Hedef nedir? O deliğe de kaybolmaktır. Araba dönerken Kabe'nin hakikatinde bu hakikatini bulup Kabe o duvar Kabe değil. Evet. Hakikat Kabe. O hakikati olasın zaman o kara deliğe girdin. Orada ne varmış? İsmail Akıbusev ne diyor? Kabe'nin hakikati insan kamildir diyor. insanı kamildir. i̇nsan kamil Ya Bununla ilgili biliyorsunuz. Tabii. Yapılmış bir master tezi var değil mi? Kabe ve insan, evet. Ya, Kabe ve insan diye yayınlandı, yayınlandı mı? Yayınlandı, evet. İnsanın hakikati, Kabe'nin hakikati ile tam bağlantı halindedir. Yani kendini buldun mu? Döne, döne, döne, döne. En sonunda kendini buluyorsun. Kendine dönüyorsun Kendine dönüyorsun. Kendine dönmek. Evet. Ruju manasına değil bu. Vertikal çıkış, dikey çıkış. Horizontal yatay dairesel dönüş değil. Dikine çıkış. Evet. Neticede o çocuk gitti. Yedi tane dönüş yaptı. Tamamla yediye. Hadi git şimdi bir rekat, iki rekat namaz kıl. Makamı İbrahim'in gerisinde dedik. Fakat genelde makam İbrahim'in gerisinde namaz kılmak çok faziletli. Aslında bu. Evet ama kalabalık Hakikaten oluyor. Fakat bizim arkadaşlarımız görüyoruz esas sünnet makam İbrahim tarafında kılmak gerekirsen Altınoğlu'nun karşısında kılıyorlar. Niye burada kılıyorsunuz? Kalabalık var efendim diyor. Evet. Kalabalık olduğu için şey de kılıyoruz diyor taaf namazını. Altınoğlu'nun karşısında kılıyor. Hakikaten kalabalık. Tabii, normal. Tabii. Tamam. ...ama orada kıldığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Orada kılan bir arkadaş... ...Kabe Tenha iken... ...makam İbrahim... ...arkası boş, hiç kimse yok. Yine kılmıyor gidiyor, Altınoğlu'nun karşısında... ...kılıyor. Hı, yine oradaki, Buna yol açıyor bu. Evet, evet Altınoğlu'nun karşısında boş. Biz de orada yaptık. Hı. Ben de orada yaptım. Makam İbrahim'de, en son tarafımızı... ...makam İbrahim'de yaptık biz. Evet. Ve orada şey yaptık, sayımız azdı... ...onun için orada. Kalabalık. Onun için Altınoğlu'nun karşısında... Peki ki Kabe'de insan az ve makam İbrahim'in arkasında da fazla o, bir kalabalık. Tek başına, tek başına da olsa gidiyor makam İbrahim yerine Altınoğlu'nun karşısında kılıyor. Evet. Bu ona yol açıyor. Doğru. Bir sünnetin terkine e, zemin hazırlamış gibi bir durum oluyor orada. Üzerine düşünmek lazım. Ben e, pek bu işlere aklım vermedi ama sünnet tamam. neyse Tabii. sünneti yapmaya tamam. çalışmak lazım. Ama zorlanırsak dediğimiz gibi e, ona göre vaziyet alınabilir. Tabii. Bunlar bazı incelikler. Bunları nasıl hallederiz, nasıl olur? Yani aklımda ermediği yerlerden birisi de benim bu. Makam İbrahim'de kılmak yerine Altınol'un karşında boş olduğu halde kılmaya çalışan pek çok arkadaşımı görünce sünnetin terki konusunda içim burkuldu benim. Evet. Etmemek lazım. Tabii dikkat etmek Biz lazım. De zaten fazla dikkat ettiğim yok da. Evet, estağfurullah. E, ama biraz yani oradaki Hassasiyet e, hassasiyetlerimizde dikkatli olmakta dikkat, fayda var. Evet. evet Ona efendim. çok dikkat etmek lazım. Bir bereketi var onun makam İbrahim'in. Tabii. Kapıların açıldı yer orası. Yani Kabe'nin kaç tane Ehlullah'la görüştüysem ben o makam İbrahim esas burada değildi. Hazreti Ömer geri aldırdı. Ay evet. ayak izin olduğu yer Kabe'ye Tam de. orada bir yazı var. Kûfi bir yazı var. Kabe'nin tam o kısmında, tam ortasında. Evet. Mültezemle o Hicri İsmail arasındaki tam orta yerde Orada Kabe'nin maneviyata açılan kapısı. Oraya diyorlar ihtiyacı olan bir kimse yapışır. Gerçekten ihtiyacı varsa onu oradan kimse itekleyip atamaz. Ama ihtiyacı yok böyle bir hasretle sarıldıysa öyle bir fazla bir derdi böyle fazla bir güçlü bir isteği falan yoksa birisi geldi itekler, tekler birisi geldi itekler, tekler oradan onu atarlar, atarlar. Diyor. Bir dalga ama ihtiyacın biz. varsa cidden böyle yandın kavrulduysan yapışırsan... yani 15-20 dakika böyle insanı kimse dokunamaz dokunmaz dokundurmazlar öyle bir özelliği var oranın evet. orası ayrı bir şey yani sünnete bağlılık bakın. Selam verince aleyküm selam demek lazım değil mi? Evet. Gecikmiş. Ve Cüneydi Bağdadi şu anda ölüyorum. Ruhumu terk edeceğim. Ahirete gidiyorum. Ölüm telaşı yok. Kafasında sünneti yaşayıp yaşamama telaşı var. Cüneydi Bağdadi'nin. Evet. Artık ölüyorsun. Selam vermekle geciktim. Çünkü dersimi, söküyordum, çekiyordum. mi çekiyordum. Onu tamamlayayım öyle vereyim diye. Biraz gecikme oldu. Özür dilerim diye özür diledi. Ölüyor... Ölmenin arifesinde, eşiğinde hala peygamberimizin sünnetini düzgün tatbik edebilir miyim mi? Bu formasyon üzere, bu zihin formasyonu, bu anlayış, bu düşünce formasyonu üzerine iç aleminde bir yapı var. Ve ona göre de cevap veriyor. Sünnet var kafasında. Peygamberimiz gibi yaşamak. Evet. Geciktim özür dilerim diyor ama ziki çekiyorum. Virdimle meşgulüm vaktinde selam veremedim. Beni mazur görün. Özür diliyorum diyor. Bir de, bir de özür diliyor yani. Özür diliyor. Ya düşün yani tam ölmek üzeresiniz ölümünüz sizin gözünüzde küçük. Sünneti o anda uygulayabilmek gözünüzde büyük bir olay. Evet. Ölmesi önemli bir olay değil. Ama peygamberimizin kendisi değil. Kendisi çok önemli. Sünneti de onun kadar önemli. Evet. Bunları hep değerlendirmek, düşünmek, kendimize bir yol hareketi çizmek. Yani bunları ibret almak lazım. Cuneydi Bağdadi biliyorsunuz önce ilimle meşgul olmuş, muhaddis olmuş. Evet. Ondan sonra sufi olmuş. Mezhep yanında fetva verirdi. Mezhep imamları bu fikrim doğru mu diye danışırlardı. Danışırlardı. Yani ilimde bir zirveydi. Önce ilim Ondan sonra tasavvuf. Sonra sufi. Ve hassasiyet gösterdiği konu bu. Evliyaların... Ben tasavvuf hocasıyım. 42 yıldan beri bu ilmi okuyorum. Pek çok kitap gördüm. Hocam ben bir Allah dostu olmak istiyorum. Yücelere çıkmak istiyorum. yarın boş zamanlarına bol bol salavat getir. Farzlar zaten ciddi yaşanacak. Ama sünnetleri de farzmış gibi ciddi yaşan. Evet. Yani hiç terk etmemek üzere. Ve bu şekilde peygamberimizin yaşadığını yaşarsan... ...Kur'an-ı Kerim'de durmadan takva, takva, takva, takva... ...hep anlatılıyor. Peygamberimizin İslam dini yaşama formu takvadan ibaret değil mi? Takvada. Namazı kendine göre değil, peygambere göre kıl. Takva o. Kendine göre kılarsan fetvadır. Evet. Peygamberimiz kıldığı namaz takva namazıdır. Nasıl kılıyordu? Hazreti Aişe annemiz buyurdu ki... ...ya Resulallah ben ve diğer hanımların namaz kılarken bizler kendimizden geçiyoruz. Dışarıdan gelen sesleri duymuyoruz. Bu normal bir şey mi diye soruyorlardı. Evet. Soruyordu peygamberimize. Peygamberimiz ey Ayşe ey Ayşe ben de sizin gibi kılıyorum ve huşu içerisinde kılıyorum... Ve huşu içerisinde kılmaya siz de devam edin. Kıldığınız zaman doğru bir namaz diyor. Evet. Benim yaşım 68'e geldi vay içim. Dışarıdan gelen sesleri o duymadan kıldığım bir namaz daha olmadı bende. Ben açık konuşuyorum. Bizde de olmuyor hocam. <gülüyor> e ne ne evet. olacak bilemiyorum. Tamam. Talebeler mi zevallı? Doktora talebeler evet. mi uygulama yaptım? Dedim ki hep tabi bay bayan. 148 tane doktora master talebesi. Hepsi derviş. Elhamdülillah dinliyorlar ve ders alıyorlar. Allah razı olsun. Etki eden Allah, etkilettiren Allah. Bizde bir şey yok. Biz anlatmaya anlatmak bizden etkisi Allah'tan. Böyle bir namaz kılın dedim arkadaşlar. Ama televizyonda, radyoda haberler okunuyor. Haberler okunurken öyle bir namaz kılacaksınız ki iki rekat haberlerden bir tek bile kelime sizin kafanıza kulağınıza girmeyecek. Tam bir dalmışlık hali içinde kılacaksınız... Evet. Dış dünyadan gelen sesleri duymama kuşu oluyor. Hazreti Ayşe annemiz böyle söylüyor. Peygamberimiz de onay vetası geliyor. Ben de böyle kılıyorum diyor. Demek dışarıdan gelen seslerin idraki aklımızın dışarıyla meşgul olduğunu gösterir mi gösterir? Halbuki akıl Allah'la meşgul olacak. Dışarıyla değil. Evet. Alemle, dünyayla değil. Koparmak lazım. İşte biz de geceyle ne yapıyoruz? Zikir dersini çekerken bilgisayarı koyuyorlar bize bir yandan parmağımıza çekeceğiz bir yandan haberleri öğreniyoruz saat 11'de yatmışız 3'te kalkmışız bir yandan estağfurullah estağfurullah bir yandan haberlerde ne olmuş acaba ona bakıyoruz. Whatsapp mesajlarına şey, bakıyoruz. mesajlarına bakıyoruz biz e, onlarda dersini çektim, çektim. sen Whatsapp okuması yaptın yavrucuğum orada sen evet. tespit çekmedin oluyor. Evet. E sen ben bu işi bilen adamlar... ...sen ben bu hatayı yaparsak... ...şu geriden gelen arkadaşlarımız ne yapsın ya... ...bize ulema diye dışarıdan bakıyorlar... Evet. Ulemanın uusu bile değiliz ya... Estağfurullah... Neyse talebeler uygulamayı yaptılar... ...hiçbiri muvaffak olamadı... ...yani Hz. Aişe annemizin getirdiği kriter... ...dışarıdan gelen sesleri duymaz hale geliyoruz... Huşunun kriteri bu. Duyar hale geliyorsanız dünyaya duyarlı oluyorsunuz. Evet. Duymaz hale gelirseniz... ahirete duyarlı, sentitif oluyorsunuz. Olay bu. En sonunda balcı diye bir talebim vardı. Balcı hocam dedi. Buyur yavrucum dedim. Bu akşam, bu gece ben denedim hocam dedi. Evet. İlk arka namaz kıldım dedi. Dışarıdan gelin o televizyondan, radyodan haber, spiker okuyor ya kafamda benim dedi o haberlerden hiçbir şey kalmadı dedi. Muhaffak olmuş. Ama. Evet. ama dedi evet dedim. Bir tek kelime kaldı dedi. İki sene önce bu evet. uygulama. Evet. Hatta üç sene önce. Evet. Ben de merak ettim yani Dedim ki bir tek kelime, yani on da e, kulak duymamış olsa başarılı olacak. Bir tek kelime. Evet. O duyduğun kelime neydi dedim. İlgisini çekmiş neyse. Ki o ilgi çektiysen yani iz bırakmış, i̇z duydum bırakmış. onu diyor. Ama diğerlerini duymadım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu dedi diyor. Evet. <gülüyor> Bak, yani haberlerden CHP'nin başkanı Kemal hmm. Kılıçdaroğlu dedi ki, Kemal Kılıçdaroğlu sözü beyninde kalmış. İlginçincemiş niye ise. Evet. Herkesin ilgisini o çekiyor. Tabi. Acaba CHP'li falan mı? Onu da bilemiyorum. Ama hmm. bir kelime dahi kalmayacak kulakta. Evet. Hep bütün kulaklar, gözler, kalp, bütün yönelişlerimiz Allah'tan gelen seslere, Allah'tan gelen görüntülere, Allah'tan gelen sezicilere açık olmamız gerekirken dünyadan gelen seslere, görüntülere açık olmuyor. Allah ve ben namazı anlatırken vahiyçiyim namazın bir yönü var. O yön çok önemli. Şimdi namazda Allah ve ben olayı var. Namazda Allah ve ben var değil mi? Evet. evet. Arada bir aracı var mı? Yok. Hiç kimse yok. Allah ve ben. Al namazın manası şu olmuş oluyor. Şimdi Ben seninle konuşurken bir maske takıyorum, persona takıyorum. Evet. O maskeli konuşuyorum sana. Sınıfta talebelerime, fakültede maskeli ile konuşuyorum. Onların beni görmekleri ne şekilde görürlerse, hoşlanırlarsa... ...hoşlanacağı maskeyi takıyorum. Evet. Kendimi gizliyorum maskenin altında. Çocuklarla konuşuyorum, akrabalarımla konuşuyorum... ...evde hanımımla konuşuyorum, kendi kızlarımla konuşuyorum, damatlarımla konuşuyorum. Her birine ayrı bir kullanıyorum. Kendimi perdeliyorum. ...namaz kılarken... ...bu perdelemeyi yapabilir miyiz? Yok, yok. İster perdele... ...ister perdeleme... ...Allah senin kaç kaç çektiğini biliyor be. Hmm. Allah'a numara çekemezsin. Kalbimizdekini biliyor yani. Dikkat edin... ...Allah'a persona... ...kullanamayız. Allah'a... namaza durduk... ...Allah'ın önünde çığırıl çıplak. Yani... Her şeyimizi görüyor. Her şeyimizi biliyor. içimizi dışımızı maske kullanmak mümkün olmayan tek varlık Allah. Evet. Onun dışında herkese maske kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Allah'a kullanamıyoruz. Maske kullanmamak, çılıçlak olmak demek samimiyet anlamına gelmiyor mu vahiyçiyim? Evet. Ve peygamberimiz de dini, en nasihatu din ...samimiyetten Samiyettir. ibarettir demiyor mu? Evet. Namaz işte en nasihatü dediğimiz konu budur. Sırf namazda... ...Allah'a samim olmak değil... ...namazın dışında... ...en nasihatü dediğimiz samimiyeti taşıyacağız. Şuna bak çay var, içiyorum... ...koy, elime aldım, tutuyorum... ...ağzıma götürüyorum, bunu bile bir... ...severek, isteyerek... ...çayı içselleştirerek... ...çaya saygı duyarak... ...içiyorum... <gülüyor> Elhamdülillah çayımı içtim. Bunu almam bile Allah için, Allah'la, Allah'la beraber içselleştirerek, isimle duyarak, Allah'ın nimetine saygı göstererek, Bismillah diyerek, Elhamdülillah diyerek içiyorum ve Elhamdülillah diyorum. Evet. E samimiyet bu. Bu çay içerken beni gören var mı? Yok evde tek başınayım. Evet. İşte Allah'la ben, Allah ve ben samimiyet değil mi? İçtenlik namazın hakikati bundan ibaret samimiyetini Allah'a arz et Allah'a hiç yan çizme ve Allah'a perdeleme yapma yapsan da bilir yapmasan da bilir olduğun gibi ya Rabb ben şurada bugün şu yalanı söyledim ben kötü bir insanım affet beni ya Rabbim beni biliyorsun ne yapayım ben de kendimde şikayetçiyim üzülüyorum senden biliyor çünkü her şeyi biliyor Evet Günahını ahirette Allah'ın da itiraf etmek ayrı bir olay bir de Ölmeden önce itiraf etmek ayrı olay Allah'ın çok hoşuna gidiyor Kul eksikliğini bildi diyor Evet Eksikliğini bilince kul oldu diyor O kul olunca ben de ona Allah oldum diyor Tevbe o zaman başar Senin duanı o zaman kabul ediyorum. Evet Yarabbi her ki kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz ...bu eksikliklerimiz, zihnimiz irfandır. Allah dostu olmak demektir. Evet. Başkasının kötüsünü, kötülüklerini görüp de... ...kendi kötülüklerini, eksiklerini görmeyen insan... ...olgun değil, çi insandır. Hadi şerifte... ...başkasının kötülüklerini gören... ...başkasının kötülüklerini gören... ...Allah... ...başkasının kötülüklerini gösteriyorsa... ...ve kendisini unutturuyorsa... ...bu onun cehenneme gideceğin alameti. Allah korusun. Başkasının kötülüğünü, eksikliğini, yanlışını görmek demek, onu irdelemek demek. İrrite etmek, iteklemek demek. Evet. Efendim dedikodusunu yapmak demek. Onun kusurlarını araştırmak demek. Hep bu tavır üzereyseniz bu Araştırıcılığınızın sizin cehenneme gideceğini gösterir. Konuşun WhatsApp'larda işte falanca profesörün şu hatası vardı. Falanca'nın bu gizli tarafı vardı, bu böyleydi diye kalkıp da ona bile Türkiye'nin her tarafına Falanca'nın, Filanca'nın eksiğini, kuşunu araştırıp göndermek yakışmaz. Bir de akademisyenseniz ilahiyatçı hiç yakışmaz. Evet. Bir de tasavvuf hocasısanız çok ayıp olur. Evet. Araştırırsanız siz de araştırırlar diyor. Bu örnekler çok mu? Çok maalesef. Gördüğümüz bildiğimizi evet. konuşuyoruz ve isimde vermiyoruz. Olgunluk nerede hani? Onun, hadi şerif, başkasının kusuruyla meşgul olanlar, kendisini unutanlar. Bu cehenneme gideceğin alametidir diyor. Cennete koyacağı insanları da kendi kusurlarıyla meşgul eder. Başkasının kusuru ve dedikodusuyla meşgul etmez Allah. Başkasının kusurunu görmez ve kendi kusuruna meşgul olur hale gelirsen sen... evet. ...o zaman cennete gideceğin alameti budur diyor hadis-i şerifte. İnşallah din nasihat samya, samimiyettir. Şu namazda bu özellik var. Allah ve ben. Evet. Allah beni seviyor muyum? Seviyor. O da beni seviyor. Sev. Ya Rabbi gizlim yok. Benim eksiğim bu, noksanım bu, hatalarım ve bilemediklerim varsa bana göster ya Rabbi. Eksiklerimi bana duyur ya Rabbi. Senin bildirmen beni sevdiğini gösterir. Evet. evet. Göstermemen de sevmediğini gösterir. Beni eksikliğimle, acizliğimle kabul et mükemmel bir insan değilim. Ben yanlışım, eğriyim, günahlarım çok. Böyle yanlış, sakat düşüncelerim var. Beni bağışla, beni affet. Ben seni çok seviyorum ya Rabb'i. İşte kapındayım. Ne dersen et. Evet. Bitti. Tam teslimiyet, boyun bükme, zillet, zül, acziyet, tevazu, mahviyet, yokluk, hiçlik. Bunlar kulluğun tarifi değil mi? Aynen tarif tarifi. Allah'a Allah'a numara çekemezsin vahid Evet. Bana çekebilirsin, beni kandırabilirsin. Onu kandıramazsın. Mümkün değil, değil Olduğun gibi. Evet. Mevlana bunu nereye taşımış? Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. İçinin dışını, dışına eşit olması, dışını da içine eşit olması. Göründüğün gibi olmak, olduğun gibi görünmek. Samimiyet burada işte bu burada? Allah'la benim arasımla aramdaki bu yapı daha sonra bu yapıyı ben evet. seninle münasebetlerime yansıtacağım. Bir şey söylediğim zaman Fransız konuşacağım. Olduğu gibi konuşacağım. Ben buyum diyeceğim. Ben eksiğim vahişim. Bunu söylerken sıkıntı duymayacağım. Başka birisi geldi deman, ona da. Arkadaşlar ben bu kadarım. Kendimi böyle örtüp de böyle çok yüksek üstün bir insanmışım. Bunlara gerek yok Neyse o yani Beni beğen Öyle bir kaygım yok Beni Allah beğensin Allah beğensin ta. Buralardan çok kaybediyoruz İster derviş olsun ister olmasın İster bizim bir tasavvuf akademisyen olsun Olmasın Hep onun hatası Bunun hatası Şunun yanlışı Onun de dokunusu Şu bu Bu Yani Olgunluk Şöyle birkaç ışık yılı uzak bizde Ve bizde ...hala soğuk karşısında... ...huşaftan... ...anlama seviyesindeyiz. Evet maalesef. maalesef. Durumumuz bundan ibaret. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam... yine El Risale isimli eserinde... ...şöyle bir anekdottan bahsediliyor. Ebu Ali Rüzbari... ...şöyle anlatıyor. Bir gün bize bir derviş geldi... ...ve yanımızda vefat etti diyor. Ve mezara koydum. Aziz ve celil olan Allah... Garipliği sebebiyle merhamet etsin diye yüzünü açarak toprağa koymak istedim diyor. O derviş gözünü açtı ve dedi ki Ey Ebu Ali ikramına nail olduğum zatın huzurunda bana ikram mı ediyorsun dedi. Yani mezara koyduktan sonra ölmüş kişi gözünü açıp bu şekilde bir hitapta bulunduğunu söylüyor Ebu Ali Rüzbari. Sonra efendim ölümünden sonra hayat manzarası mı görüyorum dedim. Evet ben hayattayım, aziz ve celil olan Allah'a aşık olan her insan hayattadır ölmez dedi. Ey Rüzbari elde ettiğim makamla yarın sana yardımcı olacağım dedi. Böyle bir anekdottan bahsediyor Kuşehir'i Ebu Ali Rüzbari'den e, nakille. E, bunu biraz yorumlayabilir miyiz kıymetli hocam? Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihî nestaîn. Efendim Ebu Ali Ruzbari yaşadığı bir olayı, yaşadığı olayı anlatıyor. E, İmam Kuşeyri anlatmış. O da İmam Kitab... Kuşeyri'de kitabını okudu. Kitabını almış. Evet. Tabii Allah'ı sevmek, aşk, Allah aşkı böyle bir tür dirilik yani aşk, dirilik türlerinden bir türdür. Mesela ilim, ilim de dirilik türlerinden bir türdür. Evet. mezarında yaşıyor İmam-ı Azam ama ilim diriliği yaşıyor. Evet. Efendim söyleyeyim Mevlana yaşıyor. Ama aşk diriliğiyle yaşıyor mesela. Evet. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri kabrinde yaşıyor ama kudret tecellisinin gücüyle yaşıyor, kudretle evet. yaşıyor. Yani bu dirilik üzerinde epi bir durmak lazım. Biliyorsunuz ruh kelimesi idrak etme ve dirilik gücüne sahip olan nesnedir? Ruhun tarihi bu. Evet. Ruhda iki özellik vardır. ruhta bir idrak etme, anlama özelliği var. İki dirilik. Evet. Dolayısıyla ölümle beraber, ölümle beraber ruhumuz bedenimizden ayrıldığı zaman anlama ve idrakimiz ve zihinsel akli diriliğimiz bağlı olarak... ...ruhaniliğimiz... ...hayatiyetini devam ettirir. Öldükten sonra hala yaşamaya Hatta bununla ilgili... ...ölüm... ...Zümer Suresi 42 oğlu ayeti kerimesinde... ...uyku hali... ...bayılma hali... Evet. ...koma hali... ...işte... ...derin murakabe hali... ...bunlar... ...ölüm değildir ama... Cenab-ı Allah bunları ölümden saymıştır. Zümer Suresi 42 oğlu ayet-i kerimeye göre. Evet. Estaizu billah. Allahü yeteveffel enfü sehine mevtiha velleti lem temut fî menâmihâ. Ölenler ölürken, uyuyanlar da uyuduğu zaman, bunlar ruhlarını Allah alır, öldürür. Evet. Zümer Suresi 42. Ölen kişi neyse, uyuyan kişi de aynıdır. Zümer Suresi ayet 42. Evet. Hatta ecelimin devamında fe yumsikul letiye Eğer bir kimse uykuda eceli geldiyse Allah bedeninden ayrılan ruhu imsak eder, tutar. Yok eceli müsemması gelmediyse, tayin edilmiş süresi gelmediyse, eceli dolmadıysa ve yursulul uhra ...ilâ ecelim müsemmen... ...inne fi zâlike le âyâtil-li ...qavmin yetefekkerûn. Onda bedenine yollar. Demek ki uykunun esnasında... ...ruhumuz bedenimizden ...ayrılıyor mu? Ayırılıyor. E, evet. Tamam. Ve öldüysek... ...ruhumuz tutuluyor. Bedenimize gönderilmiyor mu? Evet, gönderilmiyor. Ayet öyle söylüyor. Evet. Ecelimiz daha yetmediyse, yaşayacak isek... ...süremiz var ise irsal ediliyor mu gönderiliyor gönderiliyor geri gönderiliyor demek ki uykunun nesnesinde ruh denen özelliğimiz yani idrak etmek ve dirilik yani özsel nomen merkezi efendim söyleyeyim kendilik dediğimiz evet. bu zati dirilik ve anlayış idrak devam ediyor ama bedenden ayrı Beden ayrı, ruh ayrı oluyor. Evet. Bu ayrılık uyuğu esnasında var mı? Var. Ha. Şimdi bu durumda biz ruhumuzu Allah'ı sevmekle doldurursak Ruh yapılanmamızı evet. fuat kabiliyetine göre şekillendirir. Fuat ruhumuzun dış dünyaya açılan kabiliyeti ve potansiyelidir Fuat. Fuat Ve ruhun pek çok özellikler bir özelliğidir Kimisi bu özelliğini kullanır İman dünyasında parayı putlaştırarak para, parayı çok sever Evet Kimisi altını çok sever Kimi makam mevkiyi çok sever ben neyi çok severseniz sizin taptığınız put odur. Eferâeyte <gülüyor> meni teheze ilâhehu hevâhu ayet-i kerimesi bu ifadelerimin Kur'an'i referansıdır. Evet. Ben dervişim. Kalbimi buhum ve nehu <gülüyor> ayet-i kerimesiyle doldurmuşum. Aşkı yaşamışım. Aşk bende önce tikel idi. Murakabe derslerinde tikel olan aşkım tümele dönüştü. Yani kozmik aşka ulaştım. Aşkın hakikati nedir? Kozmik aşktır. Hep bireysel aşkları yaşıyoruz. Evet. Kozmik aşkın Arapça'daki tam karşılığı merhamettir. Merhamet. Rahimdir, rahmettir. Aşkın kozmikleşmesi olayına rahmet deniyoruz, tümel aşk deniyoruz. Rahmet de ölümle bitişiktir. Rahmet ölümle bitişik bir kavramdır. Niye? Çünkü Allah kelimesine bitişik tek bir esma vardır. O da Errahman esmasıdır. Evet. Ölümle alakalıdır Errahman. Çünkü Allah'a bitişik ölümle direkt alakalı Errahman'dan daha kuvvetli bir esma ve isim yoktur. Bağlantı vardır ama Errahman direkt bağlantılıdır. Diğer esma Errahman üzerinden Allah'a yani ölüm alemine yani öbür tarafa yani zamansızlığa bağlıdır. Evet. Ölüm demek zamansızla sıçrama yapmak demektir. Bu dünyada biz kendi arkelerimizi kendi potansiyellerimizi ...kendi nomenlerimizi... ...kendi kavvam... ...özlerimizi... ...neyle donduruyoruz, dolduruyoruz... ...ona bir bakın... ...evet... O ...ruhumuza... ...ne istiyorsak... ...onun şeklini veriyoruz... ...bu dünyada... ...kirlenmeden ayrılmak istiyorsanız... ...Allah'ın dışında... ...dünyayla alakalı... ...hiçbir şeyin sevgisini... ...ruhun üzerinde... Ruhun, ruhun içerisine yerleştirmemek lazım. Ruhum tamamen ilahi aşkla dolu. Evet. Tamamen ilahi aşk ile doldum. Tamamen ilahi aşkı seziyorum. Tamamen ben ilahi aşkı yaşıyorum. Ve tepeden tırna ben aşk kesildim diyorsunuz. Evet. En sonunda bu rahmete dönüşüyor. Rahmette de... Ümmilik peygamberimizin ümmiliği. Anne ile alakalı. Enne bi yul ümmiyü. Babasal peygamber değil, annesel peygamber. Evet. Rahmet aynı zamanda yaratılışla alakalı. İlk anneden çıktık biz yaratılmış. Ve suyla annemizin, babamızın suyuyla yaratıldık. Evet. Ayet-i kerime öyle söylüyor. Ama ...hayatta... da vece'anna min el şey'in hay. Hayatta ilk sudan çıktı. Ayet öyle söylüyor. Yani evet. Rahmetin anneyle alakası. Yaratılışla alakası. Ve ölüm dediğimiz nesnenin mevtin ma ile alakası. Suyun ölümle alakası. El ma'u kelimesiyle el mevtu kelimesi Arapçada aynı kökten geliyor. Ne demiştik daha önceki derslerimizde? Ma kelimesiyle mevt kelimesi ...ya den türemiş... ...veyahut da... ...mevee den türemiştir. Evet. Su hayat... ...zıttı hayatın ölüm. Öyle. Hayat ve ölüm kelimesi aynı kelimeden çıkıyor. Nar ve nur kelimesi değil mi? Evet. İkisinin de kökeni... ...ne, ve, R, nan, nun... ...vav ve rı değil mi? Evet. Bir ikisi nar, öbürü nur. Nar karaciğerde meydana gelir... ...aşk insanın karaciğerine girerse orada ateşe dönüşür. Ama kozmik ateş yani manevi ateş. Çürümeyen bedenler karaciğer nar ile dolarsa o beden çürümüyor. Kalp nurla dolar. Narla doğan ateş, aşk ateşini yaşıyoruz. Karaciğerle alakalı bir kavramdır o. Ateşi aşk kalp alakalı diye. Kalbim narla yanıyor denmez Kalbim nurla doluyor denilir Karaciğer ile alakalıdır Nar Hı, evet. ve hayatı ifade ediyor Nar kelimesi Onun için İngilizce'de Karaciğere liver denmiştir Hayat veren denmiştir İngilizcesi karaciğerin evet. Bakın kavramlar hep Birbirleri alakalı Alakalı alakalı Şimdi siz kendinizi Aşkla doldurmanız demek, ölmeniz demektir. Çünkü aşkla dolmak merhametle alakalı bir yapıya götürür insanı. Evet. Yani tikel aşktan tümel aşka. Katra iken umman olmak. Bütün kainata mensup olmak. Fridyo, kapranın ifade ettiği gibi kainata mensup olan insan. Rahmete ulaştığınız zaman kainata mensub oluyorsunuz. ...aşka mensup olduğunu ama bu dünyaya ve hatta daha tikel, daha küçük bir şeyi, daha bir yapı olarak tümel değil, tikeli ifade ediyor. Evet. O yukarı, merhamete ulaşan bir insan insanların hepsine aşıktır. Tikel aşk ise sana bana bireysel aşkları vardır. Peygamberimiz bütün ümmetine aşık değil miydi? Onun için de gece tehecidde bütün insanlık kurtulsun, bütün insanlık kurtulsun, bütün insanlık kurtulsun. Ümmeti, ümmeti, ümmeti, ümmeti dualar hep böyle değil miydi? Evet. Rahmet'in kelimesinin karşılığı bu. kelimesi de anne kelimesinden türemiş. Evet. Ümmet kelimesinin türevi Ahmet, anne, anne. üm kelimesinden türemiştir. Camide namaz kıldıran imam, o da anne kelimesinden türemiştir. Aynı şey. Devletimizi idare eden Cumhurbaşkanı. İmam, o da imam. O da anne kelimesinden devleti yöneten insan anne olması lazım. Her tarafı kuşatması lazım. Evet. Yarama çocuklar var, yaralı çocuklar var. Anne olarak yarama çocuklarla faydalı çocukları, hepsini kuşatmak zorundadır. Anne de iyi olan çocuğu var, kötü. Hepsini kuşatmak zorundadır. İmam da, nasıl biz iyi veya kötü bütün bütü arkasında namaz kılıyoruz, aynı zamanda imam da arkada Cemaat iyi olsun kötü olsun onlara namaz kıldırmak mas zorunda. Kıldırıyor. Kuşatmak zorunda. Hani sallu halfe kulli birr ve baj ve facirin. İyi kötü bütün imamların arkasında namaz kılınıyor. Peki imam arkasında kılanlar bozuk fikirliyse onlara da kıldıracak. Evet. İyilerin de imamı, kötülerin de imamıdır. Bak, imam üm anne kelime kuşatıcıra bakın ve bu rahmetin suyla alakası. ...ve suyun ölümle alakası, ölümün sırrı hayatta gizli, hayatın sırrı ölümle gizli. Ölümün sırrı suda gizli, suyun sırrı ölümde gizli. Ebedi hayat suyunu içmek demek ne demek? Ölmeden önce ölmek demektir. Evet. Ölmeden önce ölüm sülük, evet. Evet hocam. Ölmeden önce mevhut olursanız, ma'yı bulmuş olursunuz. Bengi suyu, hayat suyunu bulmuş olursunuz. Şu i̇şte ölmeden önce ölen kişiler, ölmeden önce ölenler öldükten sonra ölmezler. Evet. Onun için vel muhibbune la yemutun sevenler ölmez diyor. İşte bu olay Hayır. bakın anlatacağız. Yarım saatten beri evet. bir ölü nasıl konuşur? Onu <gülüyor> anlatmak için bir çuval dolusu laf ettik. Evet. Olay bu arka plan Anlatmadıktan sonra direkt şu olayı anlatırsanız bugün rasyonalist bir kafa yapısı. Anglo-Sakson kültürle eğitim veren bir ülkenin, insanların rasyonalizminin baktığı pozitivist kafa yapısıyla şu olayı okuduğunuz zaman anlaşılması zor. İlahiyatçı akademisyenler bile bunu inkar ediyor bu ibareleri. Tabii. Ama arka yapısında bu rahmetin, suyun, ölümün, aşkın bu şekilde insan ruhuna yerleşip insanın kendi ruhunun rahmetle dolması ve rahmet demek sıkıştırılmış aşk programı diyoruz. Evet. Hani program sıkıştırılması bilgisayarlar da var ya. Evet, Tabi. Yani siz aşk sahip olursanız normal aşka çevirim içi olamıyorsunuz. Aşkın hakikatine yani merhamete ulaştığınız zaman aşkın aşkına yani aşka aşık olmaya ulaştığınız zaman o zaman çevirim içi oluyorsunuz. Her şeyi kapsıyorsunuz. Her şeyi kapsıyor. Çevirim içi oluyor o zaman. Evet. O da çevirim içi olamıyor. Dikkat edin. Ve baktım Ebu Ali Rüzbari'ye bir gün bize bir fakir geldi yanımızda vefat etti. Evet. Mezara koydum. Yüce Allah bu garibe merhamet etsin dedim. Ve yüzünü açtım. Yüzünü açınca kefenini, yüzünü, gözü açıldı diyor. Ve bana konuştu diyor. Ey Ebu Ali, şu anda ben Allah'ın ikramına nail oldum. O şu anda bana ikramda bu duayla, ...sen bana ikram mı etmeye çalışıyorsun dedi. Evet. Ben de dedim ki... ...e hayatun ba'de mematin... ...öldükten sonra... ...bir hayatla mı karşılaşıyorum... ...dedim. E hayatun ba'de mematin... Evet, ...Arapça bu. ifade söylüyorum. Yani öldün ama... Sonra hayat ...bir mı? hayat mı? ...diye. O da evet... ...ben hayattayım. Çünkü... ...vel muhibbune la imutun... Allah'a gerçekten aşık olanlar, Allah'ın rengini alanlar, öldükten sonra ölmezler. Allah'ın rengini almak demek merhamet, ummilik, Peygamberimizin vasi. Allah'ın rengi merhametli olmaktır. Evet. Merhametsiz sen, merhametsiz isen sen de Allah'ın rengi yok demektir. Merhametli olan bir kimse. ...hayatta... ...hiçbir kimseye küsmez... ...merhametli olan bir insan... ...cömert olur... ...merhametli olan bir insan... ...kimseden kırılmaz... ...merhametli olan bir insan... ...kimseyi kırmaz... ...merhametli olan bir insan... ...haklı olduğunu öne sürerek... ...zirveye çıkmak... ...ve mücadeleye dalma peşine... Düşmekten uzak kalır. Mücadele etmez. Ağız tartışması ve dalışması yapmaz. Ve evet. izâ khâtebehumul cahilûne gâlu-u selâme Sen haklısın, sen haklısın. Ben de haksızım der. Evet. Bunlar varsa bizde merhamet var demektir. Ama sen kardeşine on yıldır küssün. Dayına küssün. Kayınbiraderine küssün. Anana küssün. Babana merhamet yok. Merhamet olmayana ahirette merhamet de olunmayacak merhamet arkesi kainatın varoluş sebebidir. O da şiddetli aşka merhamet deniliyor. Aşkın şiddet kazanmış formuna tikellikten tümelle sıçramış formuna merhamet deniliyor. Nitekim rahime kelimesi, acılı kelimesi rahman rahim acılıya merhamet manasına geliyor. Orijini aramayacak. Rahmetli Salih Akdemir Bey, tefsir profesörü evet. bana demişti, Etem Hoca Rahman ve rahim kelimelerinin Arapça'dan önceki Semitik dillerde ne manaya geldiğini ben araştırdım. Kendisi süryanice çalışıyordu. Boşnak olduğu için 11 tane dil biliyordu. Evet. Boşnaktı Salih Akdemir Bey 11 dil biliyordu. Allah rahmet eylesin. Rahmet kelimesi e, geçmiş Aram dilinde... sevmek anlamına geliyor dedi. Sevmekle merhametin bağlantısı nedir diye bana soru sormuştu. Ben de sevmek tikel merhamettir sevmek herkesi kuşattığı zaman tümel sevgidir ve adına rahmet denilir tümel sevgi tikel sevgi tümel sevginin adı merhamet oluyor tikel sevgiye sahipsen o zaman tikel sevgi tikel merhamettir kişinin merhameti sevgisi kadardır ne kadar her şeyi kuşatırsa peygamberimiz rahmetenlili alemin bütün alemleri kuşatmıştı ...biz daha kendi alemimizi kuşatamıyoruz. Kendi ailemizi kuşatamıyoruz. Ve kendimize de önce... ...önce kendimize merhamet edemiyoruz. Kendimize merhamet etmenin manasını bilmiyoruz. Şimdi radyoda konuştum. Ya hocam kendine merhamet etmek demek ne demek? Evet nasıl olacak? Heh, yalan söyledin mi? Kendine merhamet etmedin demektir. Ramazanda zekatını vermedin ne? Kendine merhamet etmedin demektir. Kendine nefsine zulmettin demektir. Evet. Namazı terk ettin. Kendine merhamet etmedin demektir kendi merhametin boyutlarını önce kendinden başla. Kendine merhamet etmiyorsun. konular uzun konular. Dalmak istemiyoruz. Hmm. Merhametin de hakikatini anlatırsak o muhterem kardeş gibi ya bunun sonu küfürdür demeye başlar. Hmm. O onu şeriat kabuğunda kalanlara göre biz anlatmaya çalışıyoruz. Tarikat boyutu, hakikat ve marifet boyutu derinlerde bu kelimenin merhamet boyutunun ve ölme dönünce ölmek ve ölüm bu kavramlarını ifade ettiği mana ...çok farklı... ta i sani denilen... Hazreti Hamz Hams... E, ...Mudnarebi Hazretleri'nin varlıkta ontolojik oluşta... ...üçüncü kademedeki... allah Teala'nın esmasıyla ilgili bir sır bu. Evet. O açılabildiği kadar açılabilir... ...ama akılların almayacağı... ...akulitesi bir yapıyı işaret ettiği için... ...akıl içinde kalanlara... ...yani kabuğun dışında kalanlara... ...anlatamazsınız... ...ondan sonra e, bana dersiniz ki... ...ha sen kafir oldun... Ya bunlarla da sık sık karşılaşıyoruz biz hayatta. Görüyoruz. Bildiğimiz için bunlara da alışıyoruz. Anlayabilenlere anlatmaya çalışıyoruz. Tamam. Anlamayan, anlamayanlar, da Allah kerim. Çünkü Allah herkesi aynı idrak üzere yaratmadı. Tamam. Ve ben dervişim deyip intisaplı olup 20 sene, 30 sene kalmış, murakabe, muhabbete gelmiş hala kabukta gezinen 100 kişi, 99 kişi olduğunu görüyorum ben de biraz kabukçuyum. Onu da söyleyeyim. Estağfurullah. Ne zaman kurtulacağız bilemiyorum. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler. Efendim bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.